19 Ocak Perşembe 2016 yılındayız. 10 yıl öncesini hatırlıyoruz bugün. Gazeteci Grant Dink'in Agos gazetesi genel yayın yönetmeninin katledildiği tarih 10 yıl önce Şişli'de bir caddenin üzerinde ne yazık ki yaşandı bu katliam. Grant Dink Kıraçotu Avedisyan'ın oratoryo albümünden Aurora's sayınle. ...analım dedik, böyle başladık... ...Selahattin Çolak Teknik Masa'da... ...ondan dinlediniz... ...bu ninniyi de... ...diyelim... ...ve Yeşil Bülten'e... ...başlayalım hızla... ...çevre ve ekoloji gündeminden notları aktaracağız... ...yine ilk olarak... ...sonrasında da günün... ...seçtiğimiz konusu üzerine... ...biraz daha detaylı bir değerlendirme... ...yapma fırsatı bulacağız... ...ekoloji ekonomide de... ...onu dinlediniz... ...bu haftanın belki de en göze çarpan... ...en acı veren olaylarından... ...biri de Kocaeli Dilovası'nda... ...o limanda... ...İzmit Körfezi'ne sızan petrol... ...onlarca su kuşunun... ...ölmesine neden oldu... ...yakıta bulanan karabataklar... ...çevredeki duyarlı yurttaşlarca... ...kurtarılıp tedavileri için... ...darıca hayvanat bahçesine... ...gönderildi orada bulunan hayvan hastanesine... ...yakıtlardan temizlenerek... ...karantinaya alındılar ama... O sızan full oil çok da öyle hemen bir günde etkileri geçecek bir mesele de değil. Oradaki o sızıntının sonrasında bölgeye pek çok uzman gitti. Kuşları kurtarmak için tabii ki öncelikle. Ancak ardından devam eden etkilerini gözlemlemek için de oradalardı. Bir hafta geçti yaşanan felaket üzerinden ama ne sorumlu var ortada ne... Ee bir resmi açıklama var. Biz oradaki sivil toplum kuruluşlarından, oradaki gönüllülerden alıyoruz, öğreniyoruz bilgileri. İnsan giriş kapatıldı kapatıldığı alan ama e, kamuoyunda da yeterince ilgi bulmadığı kesin meselenin haliyle Türkiye'nin çok yoğun bir gündemi var. Ne yazık ki birileri kuşları düşünemiyor. Yine hrantingle başlamıştık bu konuyu da hrantingle. ...kapatalım. Ranting'in bir sözüydü bu... ...güvercin tedirginliğini... ...anlatırken Ranting... ...arkasından ama bilirim ki... ...bu topraklarda insanlar... ...güvercinlere dokunmazlar demişti. Belki on yıldır bu durum böyle... ...değil. Ne yazık ki. Bir diğer konu... ...askeri alanların... ...imara açılması, tartışması... ...ona dair de öz özellikle geçtiğimiz iki günde... ...çok önemli... ...gelişmeler... ...oldu... E, askeri alanlar ne olacak? Biz bu tartışmayı birkaç ay evvel burada bu stüdyoda Yeşil Bülten'de yapmıştık. Özellikle İstanbul için çok kritik e, önemde yerler buralar. E, peki akıbetine dair nasıl bir seyir izleneceğine dair e, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bir açıklama yaptı. Belediyeler de bu alanları kentsel dönüşüm için istiyor dedi. Işık taşınacak alanların tamamı yeşil değil... E, diye de bir beyanat vermişti. Bunun da tepkilere önüne geçmek için olduğu söyleniyor. Bütün askeri alanların imara açılması değil belki ama kentsel dönüşüm adıyla bu programı dinleyenler veya bu radyoyu dinleyenler için kentsel dönüşüm çok olumsuz bir anlam ifade etmiyor olabilir ama e, olumsuz bir anlam ifade ediyor olabilir ama pek çok insan içinde bir yandan olumlu anlamlar ifade ediyor e, bir rant elde etme alanı bir tek bir dairesi olan bir insanın bile belki o daireyi yenileme fırsatı olarak gördüğü e, yerler ama askeri alanın nasıl kentsel dönüştürüleceği yani ya bir yeşil alan bahsettiğimiz ya da geniş yeşil alanlar içindeki bazı askeri yapılar bunların nasıl kentsel dönüşüme tabi tutulacağı gerçekten benim aklım almıyor. Bakalım önümüzdeki süreç pek çok şeyi şaşırarak izlediğimiz gibi bu konuyu da şaşırarak takip etmemize neden olacak mı? Bir diğer gündemimizdeki meselelerden biri de köyde yapılması planlanan termik santral. O santrale karşı tepkiler yükseliyor yine biz de bu tepkilere bu bültende yeşil bültende yer vermiştik. Bu kez tepki değil de destek var. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay bir basın toplantısı düzenliyor. Bugün bu termik santrale ses çıkarmayan herkes bu belanın sorumlusu olacaktır. Cevap verin. Çerkezköy'de yaşayan birisi olarak cevap verin. Çerkezköy'de termik santral istiyor musunuz istemiyor musunuz gibi bir ee, e, tepki gösterdi. <gülüyor> Özür diliyorum. Siz sosyal medyadan... Paylaştığı fotoğrafla da bozmuş sessizliğini AK Partili Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öve termik santralin yapılmasına yeşil ışık yaktı şeklinde yer buldu haber e medyada. Bir kısa notta Çin'de artan hava kirliliği sebebiyle 85 kömür santralinin inşasını iptal etmesine ayıralım. Darısı pek çok kirli hava ile hava solumak zorunda kalan ülkenin başına başladı Türkiye'nin başına diyelim ve günün konularına şöyle hızla bir geçelim bugün hesleri konuşacağız hes ve baraj projelerini konuşacağız Çünkü e, önemli gelişmeler oldu bu alanda e, Öncelikle o gelişmeleri şöyle e, kısaca sizlere bir e, aktarmalı ki ...neden bahsedeceğimiz de bu vesileyle... ...söylemiş olalım. İlk olarak dersimde ...UNESCO listesine alınması talep edilen... ...Muzur Vadisi Milli Parkı'na... ...HES ve Baraj yapılması için... ...Acele Kamulaştırma kararı alındı... ...ki Acele Kamulaştırma... ...ben 5 yıla yakındır Yeşil Bülten programını yapıyorum... ...en belalı meselelerden biri... ...Acele Kamulaştırma... ...bütün projelerde, bütün büyük... ...doğayı tahrip eden, insan yaşamını... ...tahrip eden projelerde karşımıza çıkıyor... ...Acele Kamulaştırma... ...ya karşı direnişler de karşımıza çıkıyor dersin bu konuda oldukça tecrübeli bir coğrafya zaten. Çünkü e, Pembelik Barajı'ndan tutun da pek çok projeye kadar acele kamulaştırmalar yoluyla emsel teşkil edecek kazanılmış davalar mevcut. Bu kez bir acele kamulaştırma ve bu acele kamulaştırmaya karşı bir direniş Yırca'dan da hatırlayacağınız örneklerden biridir bu. Bunu da bir not olarak düşelim. Isparta'dan geldi. Mesele yine HES. Mesele yine Baraj. O Baraj ve, baraj ve HES'lerin... Bu kez e, Sparta Sütçüler'de Darıbükü köyünde karşımıza çıktığını gördük. Kasımlar Barajı ve 3S projesi nedeniyle köy sular altında kaldı. Telefon attığımızda şimdi bu köyde yaşayan ve aynı zamanda acele kamulaştırmaya karşı çıkanlardan Hasan Uysal var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle sizden dinleyelim mi? Ne oldu, ne yaşandı? Nasıl bir köy e, sular altında kaldı sizin evinizin de dahil olduğu alan? Valla bundan e, yaklaşık 5-6 yıl önce geçmişine geliysek bu benim çocukluğumdan beri gündemde olan, gündemde dediğim şöyle e, sürekli su debisinin ölçüldüğü bir e, akarsuyumuz vardı. Bizim orada baraj yapılacak, baraj yapılacak 50 yıldır. E, nihayet işte bu geçtiğimiz e, 5 yıl önce buraya baraj yapılacağını duyduk ama bize dendi ki e, devlet eliyle devlet burayı kamulaştıracak e, ve baraj yapılacak e, tabi devlet dendiği zaman e, bütün köyler de böyledir köylerimiz e, duyarlıdır e, yani dürüsttür akıllıdır saftır e, köyde daha zar gösterdi e, yapılacak diye ancak ancak e, Son zaman öğrendik ki burası e, devlet eliyle değil de e, özel şirketleriyle işlet devlet. E, bunun yanında e, vatandaşların işte kimse mağdur olmayacak, e, evden e, herkesin parası ödenecek. erlerin yerine daha güzel evler yapılacak, daha modern yaşanılabilir, kimse mağdur edilemeyecek. Katledenin e, bilgilendirme toplantısına da katıldım. O da şirket birçok e, vaatlerde bulundu. E, ama gördük ki. Baraj inşaatı daha çet projesi onaylanmadan baraj inşaatı başladı. E, bu arada e, çeşitli sivil toplum örgütleri bunlara karşı çok tutaran. Derken e, baraj inşaatı hızla devam etti ama bizim e, evler yapılmadı. Köylüye bir çoğuna işte e, evleri yerlerinden aldı. Paraları ödendi güya ama para dediğim nedir ki gelip geçici bir şey. Köylünün e, çok, çok güzel bir yaşamı vardı orada. Fakirdi, garipti ama kendi kendine yeten bir köylüydü. E, Kısal bir bölge, arazi fazla olmayan. Ama e, köylüye yetecek bir şekildeydi. E, evlerin yapımı ertelendi, ertelendi. En son baraj aşamasına geldi. Son bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde evler ya, yapıldı. Ama ev demeye şahit lazım. E, birer baraka, birer sığınak gibi. Bunun yanında işte biz uzaktan takip ediyoruz. Şey olduğunu öğrendik. Nedir işte bu devlet eliyle olmadığını, özel şirket yaptığını. Ne kadar uzağa yaptılar evleri? Yani sizin taşınacağınız e, evleri inşa ettiler diyorsunuz. Ne kadar bir evet. mesafeydi? Yani siz oradan oraya geçmekten, taşınmaktan memnun muydunuz köy olarak? Hayır, hayır memnun değiliz. Köy, köyü böldüler. Köyden yaklaşık bir, bir kilometre il. Uzakta ormanın kenarında yani böyle köy demek değil, muhalle değil yani çok affedersiniz yani benzetmek şey olmasın. bu Hayvan barınağı gibi bir yer ulaşımı zor, altyapısı üst yapısı yok ama yapanlara geldiği zaman da 80-100 bin liralık model evler ama köylünün yaşam şekline uygun değil. Köylünün olması olmazı o evlerde ocak yok yani köyde yaşamanın bir anlamı yok. köyde oraya gittiği zaman e, köyde kullandığı avantajların hiçbirisini kullanamayacak. Nedir efendim? Ocak yakamayacak, ocakta çay pişiremeyecek, ocakta yemek yapamayacak, yufka ekmek yiyemecek. Her şey şehre bağımlı. E, o zaman e, köyünün o köyde yaşamasının bir anlamı kalmadı. Ama dediğim gibi daha önceden köylü e, kendi kendine yeten bir e, gruplu toplam, toplumluktu. Evet geliri azdı ama mutluydu. E, yani yerleşmiş bir düzeni vardı. köyünün bu Köyün tam geçişini bilmiyorum ama yani e, kuruluş tarihini bilmem nesini yüz yücelik yıllık bir hayatı bir anda tarumar ettiler. Köylüyü perişan ettiler. E, köylüyü yani resmen kandıldı. Vaatların hiçbirsi yerine gelmedi. Evler arazileri 3-5 kuruşa alındı. Ev, a, evler arazilerine ne şekilde değerlendirildi belli değil. Mesela evlerin yerine ev yaptılar. Adamın atıyorum benim evim lira sizin eviniz 20 lira. Karşılığında 50 metrekare ev. Sana da aynı ev. Buna da aynı ev. Hmm. E, Değer tespiti şey olmadı. Mesela biz kabul etmedik. Ee, uzlaşmazlıklarda mahkeme mesela bizim evinin değerlenmesini Asliye Hukuk Mahkemesi yaptı. 22 bin lira değer biçilen ev Asliye Hukuk Mahkemesi'nden 40 bin lira olarak değer biçildi. Bu tesir davası daha tespit davasında bu rakamın daha yükseleceğini şey yapıyoruz. Ha, demek oluyor ki burada köylü kandırıldı. Köylü dolandırıldı. Ee, bir basit bir olayda evet. Rakamı iki katına çıkıyorsa demek ki vatandaşın e, evi arazi dörtte bir fiyatına gitti. Hasan Uysal siz şöyle bir şey diyorsunuz. Bence çok kıymetli. Çünkü e, böyle şehirlerde diyelim şehirlerde salonlarda e, bilen kişiler konuşuyor. Ve o konuşmalarda şöyle cümleler ediliyor. Köylü nüfus korunmalı, çiftçi korunmalı diyor. Evet. Sizin evet. yaptığınız bir vurgu var. Çok kıymetli bence. E, köylülerin çoğu şehre göç etti diyorsunuz örneğin bırakıp evet. bu baraj evet. projesi nedeniyle değil mi? Yani köyde yaşamanın bir anlamı kalmadı yani o köylü için ya düşünebiliyor musunuz şu anda köylü şehirden süt alıyor şehirden ekmek alıyor şehirden sebze alıyor şehirden e, bakkala ihtiyacını karşılıyor ki bunlar da yok seyyar e, efendim e, seyyar arabada market geliyor e, bir kişi geliyor atıyorum işte e, ekmek 3 e, lira. Adam 3 lira dese de onu almak zorunda, 5 lira dese de onu almak zorunda. 7 liraya, 10 liraya muz satılıyor köyde. Düşünebiliyor musunuz ya? Ya domatesi, eriği, sebzeyi, meyve, biberi. Bunun her şeyi şehirden alıyor. Köylü yazık günah değil mi insanlara? Zaten ne anlam bitmiş oluyor böylece. Tabii yani ki. köyün bir anlamı kalmamış oluyor. Ha, e, resmen köyümüz talan edildi. Ha, biz bu e, itiraz etmeye kalktık. E, vatandaş, e, o köydeki ileri gelenleri veya işte muhtarını bilmem... E, nesini şirket almamış. E, bunlara razı köylüye baskı uygulandı. İşte hmm. şirketsiz ev yapmak zorunda değil. E, Allah rızası için ev yapıyorlar. E, ben de diyorum ki ya bunlar ev yapmak zorunda değilse ben de evimi vermek zorunda değilim. Evet. E, biz dilenci miyiz? Evet. Böyle küçük yerlerde de çok zordur böyle işler. Ben evet. tebrik ediyorum sizi. Çok zor bir iş. Yani Çünkü e, köylü size e, bir sürü laf eder, e, bir yani birçok cesaret kırıcı olay yaşanır ama olur, üç aile olur. değil mi? Üç ailesiz davaya açtınız bu acele kamulaştırmalara. Davaya aştık işte bir üç aileden iki aileyi zaten iki kardeş onlar. Ne yaptılar? Nasıl ettiler? İşte aracı koydular, bilmem ne koydular. Korkuttular işte alırsanız ev, bu almazsanız bu evi de göremezsiniz. Hayal olur, bilmem ne olur. Korkuyla, baskıyla bunlar vazgeçerdiler. Peki şimdi Hasan Uysal bir telefon bağlantımız daha olacak ona evet. da bir dönelim sizde eğer bir mahsuru olmazsa hatta kalın tabii ki, efendim tabii. olur mu? Tabii. Tabii. Bu konuyla ilgili sizin hukuki işlemlerinizi de yürüten Avukat Aynur Rüzgar Gökçe evet. telefon hattımızda. Evet. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Merhaba. Duyabiliyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Heh, tamam harika. Ee, şimdi Aynur Hanım diye hitap edeyim ben size efendim. Ee, Hasan Bey'i dinledik biz orada yaşananların neler yaşadıklarını. Ee, bir de sizden yani bu son kaldığımız noktada tehditleri dinleyelim. Yani bu evi almazsanız size başka evde yok denmiş köyde muhtarlıkta orada burada. Nedir efendim bu hukuki durum ee, Hasan Bey ve Hasan Bey durumunda olan diğer ailelerin e, meselesi için? Ee, aslında e, acele kamulaştırma yapılan alanlar açısından e, kamulaştırma işlemleri e, sonraya bırakılmak üzere e, inşaat işleri başlar. Ancak e, köprüçayda olan durum acele kamulaştırmanın e, sonraki işlemlerinden dahi herhangi bir başlangıç yapılmadan ve sadece e, değerleri ölçülerek ee, köylülere ödenmesi gerekiyordu yani burada şirkete devirle birlikte e, aile yardım yapılması aslında konulaştırma kanununa da aykırı ee, yani EFDK biz evlerin bedellerini size ödeyelim yol yapalım altyapıyı hazırlayalım demesi gerekirken çünkü onun idari olarak asli sorumluluğu, acele kamulaştırma da buydu. Ancak şirkete devretti. Ve şirket ev yaparak köylüleri kamulaştırılmayan alanları da dahil olmak üzere tek tek notere götürdü. Yaşlı insanlar bütün arazilerini şirketin yetkililerine, avukatları aracılığıyla devretti. Bu durumda da köylülerin Herhangi bir yasal başvuru yapma hakları ellerinden alınmış oldu. Çünkü e, arazileri devirle birlikte e, arazisiz, mülksüz ve bahçesiz kalmış oldular. Dolayısıyla da bu evlere razı olmak durumunda kaldılar ve evler henüz yapılmamıştı. E, şirketin internet sitesinde ve görevlileri ikna etmek için söylediği şeylerden bir tanesi e, Hasan Bey de söyledi biraz önce yerel yapıya uygun e, kullanışlı evler olduğuydu. Oysa ki e, köyün gerçek evleri, duvarları çok kalın, yığma yapı, en az bir 50 yıl daha hayatta kalacak olan evler. Ancak bu yeni yapılanlar e, henüz ruhsatları alınmamış, yapı denetimi yapılmamış ve yaşamaya uygun değil. Çünkü orası aynı zamanda da bir heyelan bölgesi. İldüsel e, ile yaptığımız bütün görüşmeler, acele kamulaştırma davasının sürüyor olması, e, PDK'ya yazdığımız bütün yazılarda biz e, cevapsız kaldık ve bilgilendirmelerin tamamını şirketten aldıkları için de e, kamulaştırma tamamlandı, köylülerin evlerinden bir an önce çıkmaları gerekiyor e, şeklindeydi idareden aldığımız cevaplar. Ve bize e, açıkça şunu söylediler. Han evi istiyorlar, han para istiyorlar. Evet, <gülüyor> peki e, pek çok örnek var acele kamulaştırma davalarına karşı açılmış kazanılmış dava örnekleri efendim. Siz burada e, nasıl bir beklenti içerisindesiniz e, hukuki sürece dair? Önümüzde nasıl bir süreç e, olacak? Hasan Beylerin e, şikayetleri, e, konuyu taşıdıkları e, mahkemelerden nasıl bir karar umuyorsunuz en azından? Bunu soralım. Bir taraftan da tabii sular altında kalan evlerden bahsediyoruz. E, evet, aslında bölgedeki köylülerin yaşlarının çok ileri olması, Hasan Bey'in söylediği gibi devlet yapıyorsa buna yardımcı olmamız bakış açısı acil kamulaştırmaya özellikle çok uzak yerden gelen Karadeniz'deki çok başarılı avukat arkadaşlarımızın müdahalesiyle çet iptal davası açıldı. Ancak çet iptal davasında. Gelen bilirkişi heyeti Türkiye'deki bu tarz kamulaştırma davalarının kişiliğini yapan ve çok e, az bir incelemeyle olabildiğince kısa e, ve çet raporunun bütün sakıncalarını ortaya koyan, koyabilen bir rapor değildi ve şirket eğer e, tarihlerini yerine getirirse chat raporunda sorun yok denildi ve biz çet davasını kaybettik. Şu anda Danıştay'da Fet davası kaybedildiğinde şirket bütün yol onlara açılmış olduğunu düşündü. Acele kamulaştırma davasını açtığımızda da birkaç tane çok önemli maddi hata yapıldı. Davayı açtığımız yer e, Danıştay'daki daire tarafından İzmir Kuşadası'nda yapılan bir res e, bölgesi olarak yazıldı. Dolayısıyla da. EPDK ve diğer davalılar İzmir'e için cevap verdiler davaya. İvedi yargılama usulüne tabi olan bir davada yanlış cevap en az 3 ay kaybettirir. Evet. Bu yanlış cevap üzerine yeniden e, süre verildi düzeltme talebimizden itibaren ve şu anda davanın 9. ayındayız. Henüz bir yürütmeyi durdurma kararı dahi alamadık. Olan saat süreciyle birlikte mahkemelerle görüşme imkanımız kısıtlandı. Hakimlerle görüşme imkanımız kısıtlandı ve bir yürütmeyi durdurma kararımız olmadığı için Bu yapılan yasal işlemler, hukuki el koyma dediğimiz işlemler devam etti Ve şu anda DSI geçici üretim izni vermiş oldu Ama bu kalıcı bir izin gibi oldu çünkü suyu betonla doldurdular ve suyun akışıyla birlikteki olan bütün özelliği kayboldu aşağı yukarı <gülüyor> ve gölde henüz evlerini devretmemiş olanlar çünkü devir devir yapılmaksızın su tutulamaz çünkü hala orada özel mülk söz konusudur ve biz bunu bütün yetkililere anlatmaya çalışıyoruz. Haya özel konusu olan yerde su tutamazsınız ve su altında bırakamazsınız. Ne diyorlar? Ama... Ne diyorlar ee, peki siz bunu söylediğinizde? Bunu söylüyorlar. Ya? Biz köylülerle görüştük ve kendilerine bir yazı imzalattık. Yaşlı insanlara yazıları imzalatıyorlar ve tahliye kararı için e, yeterli olabilecek bir şey değil. Çünkü orada filan bir el koyma var. Oysa sadece Kamu Aştırma'da hukuken el koyma vardır. Evet. Filan el koyamazsınız. E, işgalci sayılırsınız filan el koyduğunuzda. Peki. Çok teşekkür ediyoruz e, Aynur Hanım e, aktardıklarınız için, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Hasan Bey de telefon attığımızda biz son sözü de ona verelim diyorum efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi, e, ben ben de diyorum ki e, biz millattan önce mi yaşıyoruz? Millattan sonra mı? Adalet, kör, sağır, topal olmuş. İki yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz. Başvurmadığımız devlet kurumu kalmadı. Valilik, kaymakamlık, muhtarlık, özel daire... Hiç kimseden olumlu bir yanıt alamıyoruz. Yani bu vatandaşın haline ne olacak? Biz bu şirketi biz oraya biz davet etmedik. O, şirket oraya geldiyse, madem bir iş yapmak istiyorsa, haklı, adaletli olsun istiyoruz. Ama maalesef bunu bizi yönetenler, yöneticiler kimse duymuyor. Varlık bir şey yapamıyor, kaymakamlık bir şey yapamıyor. En az beş tane milletvekiline yazı direktör gönderdim. İki tanesiyle şahsen görüştüm. Yine sonuç. Yok. Yani 76 yaşındaki kadına yaşlı ve durduk kadına bu yapılan muamele revamı yani bizim evimizde ailemin 80 yıllık geçmişi bir anda e, sular altında kaldı. Ya kadın kefenine varıncaya kadar ya biz evden e, evi terk etmedik biz sadece tedavi için evimizden ayrıldık bir ayrıldıktan 3 gün sonra bahçemize girdi. Suç duyurusunda bulunduk. E, sonuç alamadık. E, dedik ki we, Müracatta bulunduk. Mutlaka bir etkisi olur mu? Yine hiç haberimiz yok. Üç gün sonra da evimiz tamamen su altında kaldı. Evet. Peki. Ee, Hasan Bey, meseleyi en azından biz bu şekilde bir e, sizden dinlemiş olduk. Devam eden, ilerleyen haftalarda gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Yine sizinle burada, inşallah. bu programda aktarıyor oluruz dinleyenlerimize. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu kadar duyarlı olduğunuz için. Çok sağ olun efendim, estağfurullah işimiz. Evet, değerli dinleyenler, Yeşil ee, Yeşilbülten'deydik ee, 19 Ocak gününde. Kapatacağız, süremizi de açtık ama bir e, dinleyicimizden gelen bir haber var. Benim gözümden kaçmış bu, bu hafta. E, girerken, Bülten'e başlarken Hrant Dink'i anmıştık ve demiştim ki e, İzmit Körfezi'ndeki suların, e, suya karışan fluoyla balıkların düzeltiyorum kuşların zehirlenmesine yönelik bir e, haberi aktarmıştım ve Granting'in bir sözüyle paylaşmıştım. Güvercin tedirginliğinden bahsederken kendisinin bu ülkede neyse ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz dediğini söylemiştim. Bu durum 10 yıldır geçerli değil sanıyorum demiştim. Sanıyorum gerçekten geçerli değil. Evde Hüseyin Kahya Parkı'nda bulunan çok sayıda güvercine zehirli yem yedirilerek katledilmiş güvercinler değerli Dinleyenler ben bunu görmemiştim, bilmiyordum. Bir dinleyicimizden de gelmiş. Sizlerle de paylaşmış olayım. Yine Hrant anarak başladık. Öyle de kapatmış olalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zırı. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Bülent Nomer'e teşekkür ederiz.